Durgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbili Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz çok önemliydi ama o sadece Allah rızası için yapılmalıydı böylesine önemli bir hadisede niyetteki hulusiyet ayrı bir hususiyet arz ediyordu Medine'de daha rahat bir hayat ticari imkan saliha bir kadınla evlilik veya daha başka bir gaye için yola çıkılacaksa daha işin başındayken herkes bilmeliydi ki böyle bir hicretin sevabı olmazdı ve bu yoldaki bir insan sadece hedeflediği şeyi elde ederdi. Aynı zamanda sahabe arasından birinin Ümmü Kays adındaki bir kadınla evlenmek için Medine'ye gideceğine dair bilgiler geliyordu. Şüphesiz ki bu zat da mümindi. Ama böylesine bir yolda niyeti bozmamak gerekiyordu. Kalpteki ibre sürekli rızayı göstermeli ve onda asla bir sapma yaşanmamalıydı. Çünkü bu yol, bundan önceki peygamberler dahil, bütün salih kimselerin yoluydu. Cihadın ayrı bir buğduydu. Ve sevabını da kimsenin kestirmesine imkan yoktu. Öyleyse daha işin başındayken, herkese iyi bir tembihte bulunmak gerekiyordu. İşte tam bu sırada, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ameller başka değil, sadece niyetlere göre değer kazanır. Herkesin niyeti neyse eline geçecek de odur. Kimin hicreti Allah ve Resulünün rıza ve hoşnutluğunu elde etmek içinse onun hicreti Allah ve Resulüne müteveccih sayılır. Kim de nail olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret ediyorsa onun hicreti de hedeflediği şeye göredir. Artık yeni bir süreç yaşanıyordu. Kısa zaman içinde gidebilen herkes yola koyulacak ve yeni bir beldeye, dolayısıyla da yeni bir dünyaya ulaşmış olacaktı. Ancak bu, öyle sanıldığı gibi kolay olmayacaktı. Elbette Kureyş açısından bu, rahat kabullenilebilecek bir durum değildi. Haberini aldıkları bu meselenin önünü kesmek için her türlü tedbire başvuracak ve avuçlarının içindeki Müslümanların başka bir beldeye yerleşerek kontrolden çıkmalarına müsaade etmeyeceklerdi. Zaten daha önce yaşanan iki Habeşistan hicretinde etkin olamadıklarına yanıyorlar ve her halükarda İslam'ın başka bir dünyaya yayılmasının önüne geçmek için ellerinden geleni yapmak istiyorlardı. Bunun için yolları tutmuş, karşılaştıkları insanları geri çevirmeye çalışıyorlardı. Kimini yakalayıp hapsediyor, çeşit çeşit işkenceler karşısında mihnet yudumlatırken bir yandan da Müslümanlığından vazgeçirmek için baskı yapıyor. Hatta işi daha da ileri götüren ve Medine'ye adım atmak üzere olanları bile arkadan takip edip geri getirenler vardı. Kısaca Mekke kafir ve zalimleri küfür ve zulümlerinin gereğini kusursuz yerine getiriyor, böylelikle cehennemin de lüzumsuz olmadığını ortaya koymuş oluyorlardı. Medine'ye ilk hicret eden, daha önce Habeşistan'a da hicret etmiş olan, Ebu Seleme'ydi. Hanımı, Ümmü Seleme ve çocuğu Seleme ile birlikte yola çıkmış ve Medine'ye doğru ilerliyordu. Ancak Kureyş, bu hicretin farkına varmıştı ve yolda önünü kestiler. Hadi seni anladık. Burayı terk edip gidiyorsun. Ancak hanımını ve çocuğunu götürmekte neyiniz? İraş ha? Diyor. ...ve onların gitmesine ay, müsaade etmeyeceklerini ay. söylüyorlardı. Baba! Bu arada bir taraftan da devenin yularını çekip almışlar... ...Ümmü Seleme ile kucağındaki ay. Seleme'yi aşağıya çoktan indirmişlerdi. Ortada bir aile faciası yaşanıyordu. Ebu Seleme'nin akrabaları... çocuklara olan Seleme'ye sahip çıkarken... ...Ümmü Seleme'nin kabilesi ise çocuğuyla birlikte onu koymak istiyordu. Derken aralarında büyük bir niza çıktı. Sonuçta Seleme'yi Abdülesed oğulları alıp götürürken, Ümmü Seleme'yi de Muire oğulları almış ve mahallelerinin yolunu tutmuşlardı. Ebu Seleme ise tam huzura adım atıyorum derken başına gelen bu feci hadisenin şokunu yaşıyordu. Çaresizdi. Geri dönüp gelse de yapabileceği bir şey yoktu. Bir anda aile parçalanmış ve her bir ferdi farklı bir sıkıntı içine düşüvermişti. Bundan böyle Ümmü Seleme validemiz hemen her gün ebdah denilen yere geliyor ve ayrı kaldığı çocuğu ve eşine ağıtlar yakarak ağlıyordu. Bu hal tam bir yıl devam edecekti. sonra yine böyle ağlaşırken yanından geçen bir akrabası onun bu haline acıyacak ve şu miskin kadına niye bunu yapıyorsunuz çocuğuyla kocasına kavuşması için bırakın da gideceği yere gitsin diyecekti bunun üzerine insafa gelen diğer akrabaları onu bırakacak ardından da Abdüles'e doğulları oğulları Seleme'yi serbest bırakacaktı sevincine diyecek yoktu. Şimdi sıra kocasına kavuşmak ve böylelikle eski günlerdeki huzuru yeniden birlikte yakalamaktı. Bunun için hemen bir deveye bindi ve Medine'nin yolunu tuttu. Tehlikelerle dolu bir yolculukta yalnız başına bir kadın olarak yola çıkmıştı. Karşılaştığı insanlardan yardım isteyerek yolunu bulmaya çalışıyordu. Günler geceleri kovaladı ve nihayet ...teniğime kadar geldi. Burada Osman İbni Talha'yı görmüş ve ona da gideceği yeri sormuştu. Hazreti Osman tanımıştı Ümmü Seleme'yi ve sordu. Sen böyle yalnız başına nereye gidiyorsun ey Ümeyye oğullarının kızı? <Gülüyor> Medine'deki kocamın yanına. Diyordu. Şaşırmıştı Hazreti Osman. Nice er oğlu erler bu yolda engellenmiş, ne büyük tehlikeler atlatmışlardı. ...onun için yine tekrarladı. Yanında kimse olmadan mı geldin buraya kadar? Temkin ve tevekkül sahibi anamız... ...yine tevazuyla cevapladı. Evet. Vallahi de şu çocuk ve Allah'tan başka kimse olmadan. Gerçekten de şaşılacak bir durumdu. Demek ki gönülden bir talep... ...ve yürekten bir teslimiyet... ...olmaz denilen işlerin olmasını netice veriyor... ...ve çöl ortasında bahar meltemleri eserek... ...ender de olsa bazen nevbahar yaşanabiliyordu. Ancak şimdi iş başa düşmüştü... ...ve Hazreti Osman... ...vallahi de artık gideceğin yere ulaştırmadan ben seni bırakmam... ...diyerek devenin yularından tuttu... ...ve Ümmü Seleme ile oğlu Seleme'yi... ...Ebu Seleme ile buluşturmak için yola koyuldu. Mola vermek istedikleri zamanlarda... ...deveyi çöktürüyor... Ve kendisi de Ümmü Selem'e rahat hareket edebilsin diye kenara çekiliyordu. Nihayet Kuba'daki Amr İbni Avfoğulları'nın yurduna geldiklerinde, eliyle kocasının kaldığı yeri göstererek, İşte kocan şu köyde bulunuyor, Allah'ın bereketiyle artık bundan sonrasını sen kendinle de gidebilirsin diyecek ve tekrar gerisin geriye Tenim'e doğru yola koyulacaktı. Süheyb İbni Sinan ailesiyle birlikte Musul'da Dicle kenarında yaşarken Rumlar tarafından küçükken esir alınmış ve daha sonraları Kelboğulları tarafından satın alınarak Mekke'ye getirilmiş biriydi. Artık boynuna köle tasması takılmıştı. Daha sonra da onu Abdullah İbni Cüdağ'ın almış ve hürriyete kavuşturmuştu. Ancak o Abdullah İbni Cüdağ'ın ölünceye kadar onun yanında kalacaktı. Efendimiz'in hitabını duyunca Ammar İbni Yasir'le aynı gün... ...İbni Erkam'ın evine gelmiş ve Müslüman olmuştu. Zayıf ve kimsesiz olduğu için... ...artık o da en fazla işkenceye muhatap olan müminlerden birisiydi. Nihayet önüne hicret gibi bir alternatif çıkmış... ...ve o da bütün bu sıkıntılardan kurtulacaktı. Günün birinde o da yola koyulmuş... ...hicret etmek için Medine'ye doğru gidiyordu. Bunu duyan Kureyş'in... ...bu hicrete müsaade etmeye hiç niyeti yoktu. Karşısına dikilmiş ve... Sen bizim aramıza geldiğinde... ...beş parasız ve perişan bir haldeydin. Ne kazandıysan burada bizim aramızda kazandın. Şimdi de çıkmış... ...kendi başına malını alıp öyle gitmeye yelteniyorsun. Olacak şey mi? Vallahi de buna müsaade etmeyiz diyorlardı. Önce uzun uzun baktı onlara Süheyb. Akıllarınca malına el koyduklarında o da gitmez sanıyorlardı. Dünyadan başka değeri olmayan insanlar uğruna dünyanın feda edilebileceği başka bir alternatif düşünemiyorlardı. Onun için döndü onlara ve önce Ey Kureyş topluluğu siz de bilirsiniz ki ben Aranızda en iyi ok atanlardan. Vallahi de, elimdeki oklar tükeninceye kadar asla yanıma yaklaşamazsınız. Arkasından da, elimde en küçük parçası kaldığı sürece kılıcımın hakkını verir, sizi kendime yaklaştırmam. Şayet beni değil de, elimdeki imkan ve malımı hedefliyorsanız... ...isterseniz onun yerini size göstereyim ve dilediğinizi yapın. Dedi. Malının yerini göster, yolunda engel olmayalım. ...diyorlardı. Adamları anlamanın imkanı yoktu. Dünya metağına tav olmuşlardı... ...ve büyük bir şaşkınlıkla yeniden sordu. Şayet... ...size bütün malımı bıraksam... ...yolumdan çekilip beni serbest bırakır mısınız? Evet, bırakırız... ...diyorlardı alaycı tavırlarıyla. Belki de böyle bir şey olmaz diye düşünüyorlardı. Ancak Süheyb çok ciddiydi ve... Peki o zaman... Malımın tamamını size bırakıyorum. verdi, He? Ne? Şaşırmışlardı. Nasıl olur da bir adam... ...bütün mal ve mülkünü bir kenara bırakır... ...ve yine de Muhammed Ülemine koşabilirdi. Kendileri olsa... ...en küçük bir değerini kaybetmemek uğruna... ...hayatı pahasına mücadele eder... ...ve gerekirse bunun için canını bile ortaya koyarlardı. Gerçekten şaşılacak bir durumdu ve bunun Kureyş mantığıyla anlaşılmasına da imkan yoktu. Süheyb'in bu yiğitliğinin haberi Allah Resulüne kendisinden önce ulaşmıştı. Duyar duymaz da Süheyb ne büyük kar elde etti, Süheyb ne büyük kar elde etti buyuracak ve böyle bir fedakarlığı karşılaştığı insanlara da anlatacaktı cibril Emin'in getirdiği mesaj da bu ticaretin getirisini haykırır mahiyetteydi. İnsanlardan öylesi var ki o Allah'ın rızasını kazanma yolunda kendi hayatını satın almaktadır. Şüphesiz ki Allah kulları adına çok merhametli ve onları kuşatıcıdır. Hazreti Ömer gözü pek ve cesur birisiydi. Hicret gibi önemli bir meselede herkes gizlice hareket ederken o Medine'ye hicret edeceğini açıktan ilan etmiş ve yüreği olanın falan yerde karşısına çıkması gerektiğini duyurmuştu. Elbette bu tavır herkesten beklenecek bir tavır değildi ve üstesinden gelinemezdi. Ancak bu Ömer gibi bir arslana çok yakışıyordu. Hicretle Medine'ye hareket kararını Ayyaş İbni Ebi Rebiya ve Hişam İbnül As'la birlikte almışlar ve ertesi gün tenaduk denilen yerde buluşarak hareket etmek üzere anlaşmışlardı. Hatta herhangi bir sebeple aralarından birisi buraya gelemese bile gelebilenler yola devam edecek ve böylelikle biri yüzünden diğerleri hicretten geri kalmayacaklardı. Çünkü Kureyş, Elinden kaçırdıkları Müslümanlar için üzülüp kahroluyor Geride kalanları da kaçırmamak için her türlü çareye başvuruyordu Derken vakit gelmiş ve Hazreti Ömer de evinden hareket etmişti ancak ilk hedefi anlaştıkları gibi tenadup değil Kabe'ydi. Çok geçmeden Hazreti Ömer kılıcını kuşanıp yayını omzuna atmış ve mızrağını bir eline oklarını da diğerine alarak Kabe'ye doğru yol alıyordu. Çok geçmeden Hazreti Ömer kılıcını kuşanıp yayını omzuna atmış ve mızrağını bir eline oklarını da diğerine alarak Kabe'ye doğru yol alıyordu. Onu görüp de hicretinden haberi olmayanlar, neler olacağını beklemeye durmuşlardı. İnsanlar, Kabe'nin avlusuna donmuş, onu seyrederken, O, önce tavafa başladı ve yedi kez tavaf etti Allah'ın evini. Ardından, makamı İbrahim'e geldi ve burada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra da, orada bulunan her bir insan halkasının yanına gelerek, ...Müslümanlara refa gördükleri bunca eziyet ve işkenceden dolayı önce onlara... ...kahrolsun şu kara yüzler. Şu burunları da Allah sürüm sürüm süründürsün. ...diye çıkışıyor ve ardından da... ...sizlerden kim annesini gözyaşına boğmak, çocuklarını yetim ve hanımını da dul bırakmak istiyorsa... ...şu vadinin arkasında karşıma çıksın. Diyerek... İman karşısında cephe oluşturanlara açıktan meydan okuyordu. Elbette onlar Hazreti Ömer gibi birisinin karşısına öyle kolay çıkılamayacağını çok iyi biliyorlardı. Onların gücü sadece zayıf ve korumasızlara yetiyordu. Ve yola koyulup da bahsini ettiği vadiye doğru ilerlerken sadece arkasından baka kalmışlardı.